Eûzu billahi min eşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu min ve seyyiât Men ve men yudlil Ve ve Muhammeden abdühû ve resûlüh. ba'd. Fe yine istifad el kitabullah ve hayr el hediye Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr el ve muhtasatuhha بكل muhtasatin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Bizden olmayanlar kitabımızda fitnelerde savaşmak cihat değildir başlığında kalmıştık. Güvenlik ve istikrar büyük faydaları ve değerli neticeleri olan bir nimettir. Fitne ve karışıklıkların sıcağına karşı altında herkesin gölgelendiği bir gölgedir. Bu nimetten hükmeden de, hükmedilen de, fakir de, zengin de, erkekler de, kadınlar da ve hatta hayvanlar dahi faydalanırlar. Güvenlik huzur bulurlar. Panik, korkuyla zarar verilmesi, sarsıcı durumlar, vahşi kalabalıkların heyecanlandırılması gibi gözleri kör, kulakları sarı eden fitnelerden Allah'a sığınırız. Güvenlik sayesinde Kabe hacc edilmekte, mescitler imar edilmekte, minarelerden ezan sesleri yükselmektedir. İnsanların kanları, malları ve ırzları güvende olur, yollar güvende olur, zulümler uzaklaştırılır, zulme uğrayana yardım edilir, zalime engel olunur, şiarlar yerine getirilir, minberler üzerinde tevhidten bahseden sesler yükselir, alimlerin meclislerinden faydalanılır, Öğrenciler ilimden faydalanmak için yolculuklara çıkarlar, meseleler araştırılır, deliller öğrenilir, hastalar ziyaret edilir, akrabalık bağları kuvvetlenir, hükümler bilinir, iyilik emredilir, kötülük yasaklanır, değerli kimselere saygı gösterilir, alçak kimseler cezalandırılır. Her halkarda güvenlik dünya ve ahiret işlerini düzeltir, hayatı ve ölümü, durumu ve geleceği ıslah eder. Nitekim Allah Teala... Belaları yaygınlaştıran fitnelerden sakındırarak Enfal suresi 25. ayetinde, içinizden yalnız zulmedenlere isabet etmeyecek olan bir fitneden de sakının buyurmuştur. Allah Azze ve Celle'den aramızdaki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri sorumlu tutmamasını diler, İntikamından, verdiği afiyeti bozmasından ve gazabından ona sığınırız. Şüphesiz o cömert ve çok bağışlayandır, merhamet edendir. Güvenliğin böyle büyük bir yeri olduğunda, yüz çevirme ve büyüklenmeyi büyük nimetler karşılığında değişen Kureyş'e Allah subhanehu ve teala bağışta bulunmuştur. Nimet olmayan bir şeyle Allah azze ve celle bağışta bulunmaz. Kureyş suresinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Bari Kureyş'in emniyetini, onların kış ve yaz yolculuğunda güvenliğini sağladığı için, onları yedirip açlıktan, onlara güven verip korkudan kurtaran bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Tirmizi'de Abdullah bin Mihsan el-Hatmi radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesaire şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Sizden her kim ruhen ve bedenen sağlıklı olup günlük yiyeceği de yanında olursa tüm dünya nimetleri kendisinde toplanmış gibidir. Şeyh Fevzan Raymolla şöyle demiştir. Güveninin bulunması insanın yemeğe ve içmeye ihtiyacı gibi zorunlu ihtiyaçlardandır. Bu yüzden İbrahim aleyhisselatü duasında bu hususu Rızık talebinin önüne geçirmiş ve şöyle dua etmiştir Bakara 126. ayetinde İbrahim Rabbim burasını emniyetli bir şehir kıl Ahalisinden Allah'a ve Ahiret gününe iman edenleri Ürünlerle rızıklandır demiş Rabbi de ona küfredeni de Onu da kısa bir süre için faydalandıracak Sonra da cehennem azabına mecbur tutacağım Ne kötü bir akibet diye buyurmuştu Zira insanlar Korku bulunması halinde Yiyecek ve içecek ve memnun olmazlar Çünkü korku Başka bir şehirden rızıkların taşınmasına vasıta olan yolları keser. Bunun için Allah yol kesicilik için en şiddetli cezayı tayin etmiştir. Bu Maide suresi 33. ayetinde anlatılıyor bu eşkiyaların verilecek cezası. İslam bu beş zorunluluğu korumak esasıyla gelmiştir. Din, cam, akıl, namus ve mal. Bu zorunluluklar hakkında haddi aşanlar için keskin cezalar belirlemiştir. Bu beş hususun Müslümanlara veya anlaşmalılara ait olması fark etmez. Yani Müslümanların toprakları altında yaşayan zımmi kafirlere ait olması fark etmez. Kendileriyle anlaşma bulunan kafirlerin hakkı da Müslümanların hakkı gibidir. Müslümana gereken onlara da gerekir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim bir anlaşmalıyı öldürürse cennetin kokusunu alamaz. Güvenlik hususunda haddi aşanlar ya hariciler ya yol kesen eşkıyalar ya da isyancılardır. Bu üç sınıftan her biri için onların Müslümanlara, kendilerine güvence verilenlere veya zimmet eline kötülük ulaştırmalarını engelleyecek katı cezalar vardır. Fetev aşşeriye fi kadayal asriyede Şeyh Fevzanı bu fetvası. Her akıl sahibinin ülkedeki güvenliği korumaya devam etmesi gerekir. Bu da öncelikle doğru hakidenin, sahih hakidenin korunmasıyla gerçekleşir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. İman edenler ve imanlarına şirk bulaştırmayanlar işte emniyet onlar içindir ve doğru yola iletilmiş olanlar da onlardır. Enam 82. ayet. İyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama görevinde hikmet ve güzel öğütle yerine getirmeli, Rabbine itaatte hırs göstermelidir. Şüphesiz bu dünyada ve ahirette izzeti çeker. Allah azze ve celle Nisa suresi 66 ile 68. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Faraza biz onlara kendinizi öldürün. Yahut yurdunuzdan çıkın diye yazıp farz kılsaydık, onlardan çok azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer onlar kendilerine üret verilen şeyi yapsalardı, kendileri için elbette daha hayırlı ve imanlarında daha sağlamlaştırıcı olurdu. Bu takdirde de biz onlara kendi tarafımızdan pek büyük bir mükafat verirdik ve onları dost doğru yola iletirdik. Kişi bilmelidir ki Allah'ın emrinden yüz çevirmek, nimet ve güvenliğin kaybolmasına, Korku ve paninin yayılmasına bir sebeptir. Taha 124. ayetinde kim de beni anmaktan, zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır buyurmuştur. Zuhruf 36 ile 37. ayetlerinde de mealen Allah'ın zikrini kim umursamazsa ona bir şeytanı musallat ederiz de artık o ondan hiç ayrılmayan bir arkadaş olur. O şeytanlar onları doğru yoldan ayırırlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Yani zikirden zikir genel itibarıyla yani e, elflamlı olarak geldiğinde Kur'an-ı Kerim'de Allahu alem bunda sünnet. Sünnet ile birlikte Kur'an yani lehyi mahfuzdaki zikir kastedilmekte. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetten yüz çeviren, kim bunu umursamazsa, bundan yüz çevirirse ona şeytan musalla edilir. Bu şeytanın ihvalar sebebiyle onun dostu olması, vesveselerle onu saptırması sebebiyle kişi Doğru yoldan ayrılır fakat kendisini doğru yolda zanneder. Sebe 17. ayetinde de nankörlük etmelerinden dolayı onları işte böyle cezalandırmıştık. Biz nankörlerden başkasını cezalandırır mıyız? buyurulmuştur. Her birimizin bütün gücümüzle Allah Azze ve Celle'nin önünde herhangi bir yönden güvenliği bozmaktan yahut söz veya amel ile fitneyi kışkırtmış olmaktan sorumlu olduğumuzu düşünmesi gerekir. Müslümanların güvenliğini bozan herkese, dinin şartlarına uygun olmak kaydıyla karşı çıkılması gerekir. Çünkü Müslümanların güvenliğini bozan, onların dinlerini de dünyalarını da bozmuş olur. İnsanlar bu dünyada bir gemiyi paylaşan topluluk gibidir. Kimisinin payına üst taraf, kimisine de alt taraf düşmüştür. Nitekim Numan bin Beşir radiyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hadisinde böyle bir misal veriyor. Alt tarafta olanlar kendi payına düşen bölgeyi rahatlamak için delmek istediklerinde, Üst taraftakiler onları kendi hallerine bırakırlarsa hep birlikte boğulurlar. Aleyküm sağ olun. Şayet onlara engel olurlarsa hep birlikte kurtulurlar. <gülüyor> Nitekim Nebi Aleyhisselatü <gülüyor> Vesselam bunu böylece haber vermiştir. Bizlerin niyetleri güzel olsa dahi, ülkelerin güvenliğini bozanlara ve Müslümanlara fitnelerin kapılarını açanlara karşı güzel davranmamamız ve güzel zanda bulunmakta aşırı gitmememiz gerekmektedir. Güzel niyet tek başına yeterli değildir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verdiği misalde, yani geminin üst tarafıyla alt tarafını paylaşanlar misalinde alt taraftakilerin niyeti işte üsttekileri rahatsız edip sürekli su getirmek için, yukarı çıkıp inmek gibi bir şeyle rahatsız etmemek için alt tarafı deliyorlar. Yani niyetleri güzel olsa bile buna karşı çıkılır. Eğer üst taraftakiler buna karşı çıkmazsa hep birlikte boğulurlar. Evet. Güzel niyet tek başına yeterli değildir. Bilakis doğru bir tabi oluş şeriatın maksatlarını ve neticenin iyilik olmasını gözetmeye devam etmek ve başa gelenlerden ibret almak da şarttır. Alim olsun, halktan olsun, her akıl sahibinin yöneticilerinin zulüm ve baskısına sabretmesi ve bu konuda selefin metoduna bağlı kalması gerekir. Ta ki Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ardından kan döken, cana kıyan, namus perdesini yırtan ve malları yağmalayan bir ümmet olmaz. Yine geçmiş devletlerin başlarından geçenlerden ibret almamız gerekir. Mesela Somali'de olanlarda bizim için ders ve ibret vardır. Onlar kötülüklerini yayan ve dağıtan yöneticilerine karşı ayaklandılar. Peki bundan sonra şu ana gelinceye kadar neler oldu? Allah'tan bizleri iyiliklere anahtar, kötülüklere kilit kılmasını, bizlerden ve bütün Müslümanlardan helak edici kötülükleri uzaklaştırmasını dileriz. Yani gerek Somali olsun, gerekse hangi bölge olursa olsun yani ayaklandan hangi bölge olursa olsun, hiçbir ayaklanmadan, yani İslam tarihinden beri alsanız bile, hiçbir ayaklanma Müslümanlara fayda getirmemiştir. Zaten bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'ne aykırı biraz sonra gelecek. Bilinmektedir ki, bu güvenlik ancak insanlara hükmeden, onları geçimlerine ve inançlarına uygun şekilde idare eden kuvvetli bir devletle gerçekleşir. Yine bilinmektedir ki, bir devletin bu büyük öneme sahip olan güvenliği gerçekleştirebilmesi için, bazı hususlar gereklidir. Bunlardan bazısı, halkın yöneticilerini iyilikle dinleyip itaat etmeleri, yani maruf olan konularda itaat etmeleri, kötülüklerin bulunması halinde en güzel şekilde nasihat ederek zulme sabretmeleri, yapılan işlerde sonrakilerin hislerine göre hareket etmesi değil, selefin yolunu ve hikmeti gözeterek maslahatlara uygun hareket etmeleri gerekir. Nitekim bu konuda gelen delillerden bazıları şu şekilde. Nisa 9. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret güne inandığınız takdirde onu Allah'a ve Resul'e arz edin. Bu netice itibariyle daha hayırlı ve daha güzeldir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zulmetseler dahi yöneticileri dinleyip itaat etmeyi emretmiştir. Müslimde rivayet edildiğine göre Seleme bin Yezid el-Cufi Nebi ve vesselama şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü Başımıza kendi haklarını isteyen, yani yöneticinin hakkı nedir? İtaat edilmesidir. Kendi haklarını isteyen ama bizim haklarımızı vermeyen idarecileri geçerse ne yapmamızı emrederiz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan yüz çevirdi. Sonra yine sordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine yüz çevirdi. İkinci ve üçüncü defa sorunca Eşas bin Kays onu çekti. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dinleyin ve itaat edin. Onların yüklendikleri kendilerine... Sizin yüklendikleriniz de kendinizdedir. Bukhari ve Müslim, İbni Mesud radıyallahu anh'den zivade ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize şöyle buyurdu. Şüphesiz sizler kayırmacılık ve karşı çıktığınız işler göreceksiniz. Yani münker, karşı çıkılması gereken, karşı çıktığınız işler göreceksiniz. Dediler ki bize ne yapmamızı emredersin ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Onların haklarını yerine getirin ve kendi haklarınızı Allah'tan isteyin. Müslim Huzeyfe radıyallahu anh'ten ahir zaman fitnelerinin zikredildiği bir hadiste. Bu ahir zaman fitnelerinden bahsedilen bir hadis. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurunu rivayet eder. Benden sonra benim yolumdan gitmeyen, sünnetime uymayan idareciler olacaktır. İçlerinde kalpleri, şeytanların kalbi gibi olup insan bedeninde bulunan kimseler olacaktır. Dedim ki eyalan Resulü bu zamana yetişirsek ne yapalım? Şöyle buyurdu. İdarecini dinlemeli ve itaat etmelisin. Sırtına vurup malını alsa bile dinle ve itaat et. İyilik hususunda yöneticere itaat etmeye ve onların eziyetlerine sabretmeye dair bu açık delilleri düşün. Kalpleri şeytanların kalbi olsa da, kayırmacılık yapsalar da, kötülük işleseler de, sırtlara vurup mallara el koysalar da, halklarının haklarını gözetmeseler de ve kendi haklarının yerine getirilmesini mecbur tutsalar da, Onların dinlenilmesi ve onlara itaat edilmesi, hep güvenliğin korunması ve hayırda devam içindir. Zira yöneticilere karşı ayaklanmak şaşıyı kör yapar, toprakları ve nesilleri helak eder. Seleme bin Yezid el-Cufi'nin Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendi haklarını isteyen ama bizim haklarımızı vermeyen idareciler geçerse ne yapmamız emredersin? Şeklindeki sorusuna Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cevap vermeden bir iki defa yüz çevirmesini dikkatli düşünmek gerekir. Kalpleri kurtların kalbi olduğu halde insan şeklinde olan yöneticiler hakkındaki cevabını ve sırtına vurup manla el koyan hakkındaki cevabını da yine düşünmek gerekir. Şayet zamanımızdaki büyük alimlerden birine bu soru sorulup o da Allah Resulü ve Vesselam'a uyarak, selefin yolunu izleyerek ve vereceği cevaptan dolayı meydana gelecek fitneyi söndürmek için cevap vermekten yüz çevirse, hislerine mağlup düşmüş pek çok genç cahilce şöyle derler, Korkak, hakkı söyleyemedi, satılık, ona güvenilmez, ona itibar edilmez. Söylentiler çıkaranlardan ve alimlere karşı cüretkarlıktan Allah'a sığınırız. Ebu Zer el-Gıfar radiyallahu anh gayretkeş, doğru sözlü ve hakkı açıkça haykıran biri olmasına rağmen bu nebevi emre uyarak fitne anahtar olmamıştır. Allah ondan razı olsun. İbn-i Asım'ın Es-Sünni eserinde Muaviye bin Ebi Süfyan radiyallahu anh'ımadan rivayet ediyor. Ebu Zer radiyallahu anh Rabeze'ye gittiği zaman Iraklılardan bir binekli grubuyla karşılaştı. Dediler ki, ey Ebu Zer sana yapılanları duyduk. Bir sancak edin, dilediğin kadarı damla sana gelelim. Yani senin ardında savaşalım, senin için savaşalım. Sana zulmediliyor dediler. Ebu Zer Radiyalan şöyle dedi. Yavaş olun yavaş ey Müslümanlar. Şüphesiz ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Benden sonra sultan olacak. Ki sultanların ilki muaviye radıyalandır biliyorsunuz. O da onun zamanında sürgün ediyor zaten. Onun şerefini koruyun. Onun zillete düşmesini arayan İslam'da bir gedik açmış olur. Önceki haline dönmedikçe de tevbesi kabul edilmez. İşte hakkı haykıran, zahid ve vera sahibi Ebu Zer radiyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın hayatı dönemindeki sözünü bozmuyor. İnsanların çoğunun beğenmediği aykırılıklar ve kendisine tabi olmak isteyenler çokça bulmasına rağmen sultanı zillete düşürmek isteyenlere razı olmamıştır. Kitap ve sünnet ile şeriatın maksatlarını iyi anlayanlara göre mesele önemlidir. Bütün bunlar iyiliğin devamını korumak, güvenliği ve huzuru devam ettirmek içindir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin hakkının ve kulların hakkının doğru bir şekilde yerine gelmesi ancak güvenlikle birlikte mümkündür. Güvenlik ise ancak kuvvetli bir hükümetle mümkündür. Kuvvet de ancak iyilikte dinleyip itaat etmekle, Kötülüğün ve zulmün bulunması halinde nasihat etmek ve sabretmekle mümkündür. İbn-i Teymi'ye Rahimullah şöyle der, ''İnsanların yöneticilerini tanıma görevi, dinin en önemli gereklerindendir. Hatta din ve dünya ancak bununla ayakta durur. İnsanların masraatları ancak bir araya gelmekle tamamlanır.'' Yani insanlar, Müslümanların bir arada olmasıyla. ''Çünkü birbirlerine ihtiyaçları vardır. Muhakkak ki Allah Teala iyiliği emretmeyi ve kötülüğü yasaklamayı farz kılmıştır.'' Bu da ancak kuvvet ve emirlik ile tamamlanır. Aynı şekilde cihat, adalet, hac görevini yerine getirmek, cuma namazı, bayramlar, mazluma yardım etmek, had cezalarını uygulamak gibi farzlar da ancak kuvvet ve emirlikle tamamlanır. Bu yüzden sultanın yeryüzünde Allah'ın gölgesi olduğu rivade edilmiştir. Şöyle denilmiştir. Zulmeden bir yöneticiyle geçen 60 sene yöneticisiz geçen bir geceden daha iyidir. Tecrübe de bunu ortaya koymaktadır. Bu yüzden Fudal İyaz ve Ahmet bin Hanbel gibi seleften bazıları şöyle demişlerdir. Kabul edilecek bir duamız olsaydı, yani kabul edilecek bir duamızın olduğunu bilseydik, mutlaka bunu sultan için yapardık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah sizin için üç şeyden razı olur. Kendisine hiçbir şey ortak koşmadan <gülüyor> ibadet etmenizden, Allah'ın ipini hep birlikte sarılıp ayrılığa düşmemenizden ve yöneticilerinize nasihat etmenizden. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Müslümanın kalbi üç şeye doymaz. Allah için ihlas ile amel etmek, yöneticilere nasihat etmek ve Müslümanların cemaatinden ayrılmamak. Şayet onlara dua ederseniz sizden sonrakileri de gözetmiş olursunuz. Bunda da sünen sahipleri rivayet etmişlerdir. Müslüm'ün sahihinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır buyurdu. Dediler ki, kimin için ey Allah'ın Resulü? Allah için, kitabı için, Rasulü için, Müslümanların, yöneticileri için ve Müslüman halk için buyurdu. Yöneticiliği din ve Allah Teala'ya yakınlaşma ve sesini kabul etmek gerekir. Zira Allah'a ve Resul'üne itaat etmekle yakınlaşmak yakınlıkların en üstünüdür. İnsanların çoğunun durumu ise ancak önderlik ve mal talebi bozar. İbn Teymiye dedi ki bu yüzden Nebi Ali'sat ve Sam ümmetine kendileri için idareci seçmelerini İdarecilere de emanetleri sahiplerine vermelerini, insanlar arasında hükmettiklerinde adaletle hükmetmelerini emretmiş, Allah'a itaat yolunda yöneticilere itaat edilmesini emretmiştir. Bu sayılan şeylerin hepsi Nisa suresi işte 54 55ten itibaren 59. ayetse kadar anlatılan kısımları, imtimiye zikrettiği maddeler. Yine şöyle diyor, muhakkak ki Allah'ın zalim yöneticiyle savdığı kötülük o yöneticinin zulmünden daha fazladır. Yani yönetici ne kadar zalim olsa bu zalim yönetici vesilesiyle Allah Teala daha büyük kötülükleri savmaktadır. Nitekim zalim yöneticiyle geçen 60 sene yöneticisiz geçen bir geceden iyidir denilmiştir. Yine şöyledir de diyor İbn Teymiye. Şeriat maslahatların elde edilmesi veya tamamlanması, kötülüklerin yok edilmesi veya azaltılması ve iki iyilikten üstün olanı tercih için gelmiştir. Yöneticiler tayin edilmesi de bunun faydalarındandır. Cahilin zannettiği gibi olsaydı yöneticinin varlığı da yokluğu da bir olurdu. Bunu ise bırakın Müslüman'ı akıl sahibi bir kimse dahi söylemez. Bilakis akıl sahipleri şöyle derler. Zalim sultan ile geçen 60 sene, sultansız geçen bir geceden hayırlıdır. Abdullah bin Mübarek ne güzel söylemiş. Yöneticiler olmasaydı güven bulamazdık, en zayıfımızı kuvvetli olanımız yağmalardı. Bilinmektedir ki insanlar ancak yöneticileriyle düzelirler. Emeviler ve Abbasilerden daha aşağı seviyede zalim yöneticileri dahi olsa bu onların yokluğundan iyidir. Nitekim şöyle denilmiştir. Aynı sözü tekrar ediyor. İşte zalim bir yöneticiyle geçen 60 sene yöneticisiz bir geceden hayırlıdır diye. Başka bir yerde de şöyle diyor. Yetki sahipleri düzelirse insanların işleri de düzelir. Onlar bozulursa insanların işleri her açıdan bozulmasa da Aynı oranda bozulur. Yetki sahiplerinin düzelmesi zorunludur. Çünkü o Allah'ın gölgesidir. Lakin gölge bazen bütün sıkıntıları engelleyecek şekilde tam olur, bazen de bütün sıkıntıları engellemez. Fakat bu gölge hiç bulunmazsa işler bozulur. Bütün bu açıklamalardan anlaşılan şudur. Güvenlik herkes için bir nimettir. Bu da ancak yöneticilerin ve kuvvetin varlığıyla mümkündür. Bunun gerçekleşmesi için iyilikle dinleyip itaat etmek, zulüm ve baskıya karşı da sabretmek şarttır. Yöneticilerini düşüren ve eğrilik ve sapmalarından dolayı devletlerini deviren toplulukların daha önceki hallerinde olduğu gibi bir değere ulaşamadıklarını gördük. Yine onların kendi ülkelerinde birçok devletçiklere bölündüklerini, parçalandıklarını, değerlerini kaybettiklerini, alçak kimseler tarafından kınandıklarını, hakir konuma düştüklerini, akrabalık bağlarını kopardıklarını, kişilerin ana babalarıyla ve çocuklarıyla aralarının açıldığını görüyoruz. Bu yüzden şöyle denilmiştir. Hükümetsiz toplum, değersiz bir toplumdur. Zalim sultan, devam edip giden fitneden hayırlıdır. Bugünün gençleri, bütün ülkelerdeki Müslümanların fitneleri tercih ederek ve zalim de olsalar, yöneticilerinin devrilmesiyle güvenliklerini kaybederek bu duruma düşmelerini isterler mi? Nezleyi tedavi etmek isterken cüzlama sebep olan kimse gibi oluruz. Yahut cüzlamı tedavi etmek isterken yaşlı ve genç sağlıklı kimseleri öldüren kimse gibi oluruz. Tuzak kuranların tuzaklarından ve boş işler peşinde olanların işlerinden Allah'a sığınırız. Gençler, halklarına kötülük yapan, yöneticilerini devren birçok devletlerin başına gelenlerden, fitnenin her eve yayılmasından, bela ve felaketlerin artmış olmasından ibret almazlar mı? Bu başarısızlıklar yaşadıktan sonra her şeye rağmen onlar şüphesiz eski günlerin geri gelmesini temenni etmektedirler. Iraklara sorun mesela, Suriyelilere sorun. Lakin heyhat ki ne heyhat. Milyonlarca insan öldürülmüş ve yaralanmıştır. Evler ve mescitler yıkılmıştır. Mahremiyetler parçalanmış, mallar yağmalanmış ve yollar kesilmiştir. Yardım istenecek olan Allah'tır. El-i Sünnet alimleri, Müslüman zalim devletleri, zulümlerini isteyerek veya dünyalarına meylederek müdafaa etmezler. Onlar bu işten insanların en uzak olanlarıdır ve yöneticilerin elindekilerden payı en az olanlardır. Lakin mevcut olan kötülüklerden üzüntü duysalarda, selefin metoduna tabi olarak iyiliğin devamını korumak ve kan dökülmesine, mahremiyetlerin parçalanmasına engel olmak için fitneye ve ona götüren sebeplere karşı çıkmaktadırlar. Kötülüklerin mevcut olduğunu inkar etmemekte, bu kötülükleri işleyenleri mazur görmede aşırı gitmemekte, mümkün olduğu kadar günahların sonuçlarından sakındırmakta, İslam ve Müslümanlar için en uygun olanını tercih ederek Allah Azze ve Celle'ye davet etmektedirler. Ey gençler! Sizlerin falan devleti düşürmeyi başaracağınızı kabul etsek bile, bu ancak toprakların ve nesillerin helak olmasını getirecektir. Müslümanlar ise şu, duruma, şu durumda zayıf haldedirler. İslam'ın düşmanları sizi ve meselenizi bırakacaklar mı? Yoksa sizinle onlardan birçok topluluk arasında savaş mı çıkaracaklar? Onların çoğunun durumu Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde bildirilmektedir. ''Sen onları birlik sanırsın, kalpleri dağınıktır.'' Haşir Suresi 14. Ayet ''Tahribatlardan sonra düşmanlar pek çok ülkelere girdikleri gibi girecekler. Sizden ve savaştığınız kimselerden kafalar ve kollar kesilecek. Sonra sonuç bizden başkalarının lehine olacak.'' Durum şu sözde denildiği gibidir. Biz sığırın kafasına ve boynuzlarına sarıldık, İslam düşmanları ise sütünü sağdı. Allah'tan geldik ve ona döndürürüz. Şair şöyle der. İki omzunun üzerinde başkasını yükseklere taşıyor. O sadece yukarı çıkmaya yarayan bir merdiven değil mi? İbn-i az önce nakledilen sözlerini delil getirerek emirlik tayininin farz olduğunu ve kendi emirlerine biat edilmesinin gerektiğini iddia eden bazı cemaatleri görmemizde şaşırtıcıdır. Bununla kendi iziplerine, gruplarına katılmak gerektiğini, onların bayrak ve alametlerinin yayılmasının zorunluğunu olduğunu iddia ederler. Bununla beraber onların emirlerinin çoğu zulme uğramış ve meçhul kimselerdir. Sadece kendilerine güvendikleri kimselere bildirirler. Oysa onlar bütün ülkelerdeki seçimle ya da zorla başa geçmiş liderler ve yöneticileri iyilik hususunda dinleyip itaat etmeyi kabul etmezler. Her ne kadar bazıları ancak bilinen şekilde başa geçenlere itaat edileceğine dair detaylara girseler de böyledir. Şeyhülislam İlmi Teymiye kendilerine biat edilmesinin doğru olduğuna dair delil getirdikleri minhac-ü sünnede geçen sözünde Rafizilerin mehdilik iddialarını reddederek şöyle demiştir. 9. Yön Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilinen şekilde mevcut olan, yetkileri bulunan, insanları idare etmeye güçleri olan yöneticilere itaat emretmiştir. Mevcut olmayan ve bilinmeyen yahut yetkisi ve hiçbir şeye gücü yetmeyen kimselere itaati emretmemiştir. Bunu düşünmek gerekir. Lakin şu da denilmiştir. İyilikle dinleyip itaat etmek ve eziyete karşı sabretmeye dair bu geçen delillerin hepsi doğrudur. Ancak bunlar en kötü ihtimalde zulüm ve baskı uygulayan Müslüman idareciler hakkındadır. Zamanımızdaki idareciler ise kafirlerdir. Bundan dolayı onları dinlemek de yoktur, saygı göstermek de. Onların uzaklaştırılması için ayaklanmak gerekir. Cevap, biz bunu tamamen kabul etmiyoruz. Detaya gidilmesi gerekir ama yeri burası değildir. Lakin söylenenleri tartışacak olursak, bütün bunlar fitneyi kışkırtmayı, toplumların iyilik üzere devamının yok olmasına sebep olan kargaşa kapısının açılmasını mı gerektirir? İdarecinin küfe girmesi ayrı bir şey, fitnelerin ülkelere ve kullara akması başka bir şeydir. Fitneleri kışkırtmak, kafir idareciyi Müslüman mı edecek veya onları günahkar olanlarını takvalı hale mi getirecek? Bu toprakların ve nesillerin helak olmasına sebep olan fitnelerin ateşini kuvvetlendirmek, mazlumun uğradığı zulmü ve günahkarın günahını artırmak değil midir? Dinin alametlerini ayağa kaldırıp isyankarları ve kafirleri zelil edecek şey bu mudur? Dinde günahkar veya kafirin cezalandırılmasının yolu bu mudur? Yarım asırdan fazla zamandır birçok ülkelerde bulunan bunlar yapılmasına rağmen kötülük azaldı mı veya yok oldu mu? Adil bir şekilde ve objektif olarak değerlendirenler bu meselelerin Müslümanlara ancak kötülük getirdiğini görürler. Çalışanların çabası, mazlumun zulmü ve kötülüklerin çirkinliği artmıştır. Hatta bazı ülkelerdeki bazı Müslümanların kendi aralarındaki savaşta kendilerine uymaları için veya kendi kardeşlerinden olan muhaliflerine karşı yardım istemek için Yahudi ve Hristiyanların dahi ülkelerine girmelerini temenni ettiklerini görürüz. İbret alın ey akıl sahipleri! İmam İbn-i Kayın rahimullah zaman ve durumların değişmesine göre fetvanın da değişmesi kaidesine örnek verirken şöyle demiştir. Birinci örnek, İlam-ül bu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kötülüğe karşı çıkmak gerektiğini bildirmiştir. Bunun amacı bu karşı çıkma sayesinde Allah'ın ve Resulünün sevdiği bir iyiliğin elde edilmesidir. Eğer kötülüğe karşı çıkmak daha büyük bir kötülüğe ve Allah ile Resulünün daha çok nefret ettiği bir şeyin orta çıkmasına sebebiyet verecekse, her ne kadar Allah bu kötülüğe ve onu işleyenlere gazap etse de böyle bir karşı çıkış doğru değildir. İdarecilere ve yetki sahiplerine karşı çıkıp onlara karşı ayaklanmak böyledir. Çünkü bu her kötülüğün ve zamanın sonuna kadar sürecek bir fitnenin esasıdır. Nitekim sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden namazı vaktinden erteleyen idarecilere karşı savaşmak için izin istemişler. Onlarla savaşmayalım mı demişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıkları sürece hayır buyurdu. Yine kim idarcısında hoşlanmadığı bir şey görürse sabretsin, itaat etmekten elini çekmesin buyurmuştur. Yine şöyle demiştir İbn-i Büyük ve küçük fitnelerde İslam'ın başından geçenleri düşünenler bu esasın kaybedildiğini göreceklerdir. Kötülüğe karşı sabretmeyip bunu gidermeyi talep etmek daha büyük kötülüğü meydana getirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de daha büyük kötülükler görmüştü ve bunlar değiştirmeye gücü yetmiyordu. Hatta Allah Mekke'nin fethini nasip ettiğinde orası İslam diyarına dönmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi İbrahim aleyhisselamın kurduğu direkler üzerine yeniden bina etmek istiyordu. Buna gücü yetiyor olmasına rağmen Kureyşlerin bunu kaldıramayacak olması ve küfürden İslam'a yeni girmiş olmaları sebebiyle daha büyük bir sıkıntının ortaya çıkmasından çekilmişti. Bu yüzden mevcut durumdan daha büyük bir sıkıntının ortaya çıkmaması için idarecilere el ile karşı çıkmaya izin vermemiştir. Şeyhül İslam'ın İbn Teymiyye rahimullah şöyle dediğini duydum diyor İbn Kayyım. Ben ve bazı arkadaşlarım Tatarların baskını zamanında şarap içen bir topluğa uğradık. Yanındakilerden yandakilerden biri onlara karşı çıkmaya çalıştı. Ben de bunu kabul etmeyerek dedim ki şüphesiz Allah içkiyi haram kılmıştır. Çünkü bu Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoyar. Bu kimselere gelince içki bunları canlara kıymaktan, esirler almaktan ve mallara el koymaktan alıkoyuyor. Onları kendi hallerine bırak. İbni Kayyım Rahimullah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de daha büyük kötülükler görmüştü fakat değiştirmeye gücü yetmiyordu şeklindeki sözleri düşünmek gerekir. Şüphe yok ki burada putlara tapılmasını kastetmektedir. Bu hiçbir kapalın bulunmadığı apaçık bir küfürdür. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sırada Müslümanların güçlerinin bunu değiştirmeye yetmemesi sebebiyle karşı çıkamadı. Çünkü böyle bir karşı çıkış kötülük ve fitne getirecekti. Bütün bu hususlar ister günahkar bir idareci, isterse küfründe ihtilaf bulunmayan kafir bir idareci zamanda olsun fark etmez, kötülüğe karşı çıkmanın güç yetmesi ve masata uygunlukla kayıtlı olduğunu göstermektedir. El İstikame adlı eserinde Şeyhülislam'ın içki içen Tatarlara, Gürcülere ve benzerlerine karşı çıkan Müslümanlar bundan alıkoyduğunu bizzat anlatmasına bakınız. Yine iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak hususunda maslahatları ve mevsedetleri yani iyile uygunluğu ve bozgunculuğu gözetmenin gerektiğine dair detaylı açıklamalar yapmıştır. Hatta şöyle demiştir, neticede bu konuda ve benzerlerinde bir araya gelen iyiliklerle kötülüklerin varlığının ve yokluğunun tartılması gerekir. Müslümanların bütün kafir yöneticilerine karşı ayaklanmak görüşünde olanlar, selefin güç yetmesi ve maslahata uygunluğa gösterdikleri özeni gözetmemektedirler. Hatta şu açık ayete muhalefet etmektedirler. Allah'tan gücünüz yettiği kadar kork. Tekabün 16. ayet. Dinen güç getirmek ancak kötülüğün ona eşit seviyede veya daha ileri boyutta bir kötülüğe sebep olmadan ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Bütün bunlar ilim ve anlayış sahiplerinin takdiriyle olur. Yani burada e, kötülükleri, hangisi e, daha büyük kötülük, bunlar takdir etmekte ilim ehlinin üzerine düşer. Nitekim Şeyhülislam, İbn-i şöyle demiştir. Dinen güç getirmek, daha üstün bir zararın bulunmadığı şeyin elde edilmesiyle olur. Şunu da açıklar, şayet savaşmanın getirdiği kötülük iyiliğinden fazla olacaksa bu savaş fitnedir. Yani böyle bir savaşa fitne diyen bu asırda bizim çıkardığımız bir şey değil. Bakın ta asırlar önce İbn-i Teymiye bunu ifade etmiş. Bunun değerlendirmesi heveslerle değil, din terazisinde olur. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. İyiliklerle kötülüklerin tartılması dinin ölçüleriyle olur. Kişi delillere tabi olursa bu konuda sapmaz. Ancak benzerlerini bildiğinden dolayı kendi görüşüyle iştahat ederse o başka. Delillerden yoksun olan hükümlerine isabet etmesi... Çok azdır. El-Cüveyni Gıyasül Ümem'de iyiliklerle kötülüklerin değerlendirilmesini anlatırken şöyle demiştir. Bu tek kişilerin gözetmesiyle değil bilakis hal ve akp ehli yani meseleleri karara bağlamaya ehliyetli kimselerin gözetmesiyle gerçekleşir. Müslümanların bugünkü bütün yöneticilerinin bu muhaliflerin görüşünde olduğu gibi kafir olduklarını kabul etsek dahi onlara karşı silahla ayaklanmak gerekmez. Çünkü Müslümanların durumu tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de putlara tapılırken bulunduğu durum gibi olmasına rağmen o sallallahu aleyhi ve sellem sabrederek davet işiyle meşgul olmuştur. Sadece putları kırmakla uğraşmamıştır. Kalplerinde bu putları parçaladıktan sonra gözlerinin önünde parçalamıştır. Onlar İslam nimetinden dolayı Allah'a hamd ve şükrediyorlardı. Peki ya bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetli davranışının neresindeyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının, Allah hepsinden razı olsun, Mekke'deki durumlarına bakıp, müşriklerin eziyetlerine rağmen en güzel şekilde davet ettiklerini gören, bununla günümüzde alimlerin metoduna muhalefet eden kimselerin arasındaki farkları anlar, yardım isteyecek olan Allah'tır. Aynı şekilde, Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemesine, buna davet etmesine, insanları imtihan etmesine ve el sünnete eziyet etmesine rağmen, Yine bu sözün küfür oluşunda alimler ittifak etmiş olmalarına rağmen, yani Kur'an mahluktur sözünün, halife el-vasıka karşı ayaklanmak isteyenlerin karşısında İmam Ahmet'in konumu da böyledir. Batıni, hululcü, aşırı muattıla ve buna benzer küfre düşürücü hallerde bulunan yöneticiler karşısında Şeyhülislam, İbn-i ve diğer sünnet imamların konumu da böyledir. Bu yüzden Şeyh İbn-i Teymi'nin şöyle demiştir. Uzak ihtimalle idarecinin kafir olduğunu varsayarsak, bu insanları ona karşı isyan ettirinceye kadar kışkırtmak, tahrik edip savaş çıkarmak anlamına gelmez mi? Şüphesiz bu hatadır. Bu yolla maslahatı sağlamak ümit edilmez. İstenen maslahatı bu yolla elde etmek mümkün değildir. Bilakis bu büyük kötülüklere sebep olur. Mesela insanlardan bir grup ülkede yöneticiye karşı ayaklansa ve bu grubun elinde olmayan güç ve yetkiler bu yöneticinin elinde bulunsa durum ne olur? Bu azınlık grup galip gelebilir mi? Galip gelemez. Tam aksine, Kötülük ve bozgun ortaya çıkar. İşler düzelmez. İnsan öncelikle dinin nazarından bakmalıdır. Dine de şaşı gözle bakmamalıdır. Delilleri tek tarafla ele almamalıdır. Bilakis bütün delilleri bir arada değerlendirmelidir. İkincisi, bunun nasıl bir sonuç doğuracağına akıl ve hikmet gözüyle bakmalıdır. Bu yüzden bizler bu gibi yolları çok yanlış ve tehlikeli görüyoruz. İnsanın bu yolu takip edenleri desteklemesi caiz değildir. Bilakis tamamen uzak durmalıdır. Bizler hükümetin kendisi hakkında değil, genel, genel anlamda konuşuruz. Evet, fetva şeriyede yine bu fetvası da. Sadece yöneticinin kafir olmasıyla şayet bunu kabul edersek, insanların ona karşı ayaklanmasının ve silahla görevden ayırmanın gerekmediğini kabul ettikten sonra bilmeli ki, zalim de olsa Müslüman yöneticiye karşı ayaklanmak büyük kötülüklere sürükler. Nitekim İbn-i Teymi Rahimullah şöyle demiştir. Yetki sahibine karşı ayaklanıp da gidermek istediği kötülükten daha büyük bir kötülük sebep olmayan bir grup neredeyse bilinmemektedir. Yani bu yöneticilere ayaklanan hiçbir grup yoktur ki onların meydana getirdikleri kötülükler, ortaya, bunlar sebebiyle ortaya çıkan kötülükler, mevcut yöneticinin kötülüğünden çok daha fazlasıyla. Sonuçlanmıştır. Yine şöyle diyor: Yetki sahibi idareci ayaklanıp da bundan dolayı iyilikten daha büyük bir kötülüğün meydana gelmemesi çok nadirdir. Mesela Medine'de Yezid'e karşı ayaklananlar, Irak'ta Abdülmelike karşı ayaklanan İbnülEşyas. Horasan'da oğluna karşı ayaklanan İbnül Mühelleb, yine Horasan'da ayaklanan davet sahibi Ebu Müslim el-Horasani, Medine ve Basra'da Mansur'a karşı ayaklananlar ve benzerleri böyledir. Yani bu ayaklanmaların hepsinde daha büyük kötülükler ortaya çıkmıştır. Bunlar amaçlarına ya ulaşmışlar ya da ulaşamamışlardır. Sonra yönetimleri ellerinden çıkmış, sonuçsuz kalmıştır. Abdullah bin Ali ve Ebu Müslim birçok insan öldürmüşlerdir. Her ikisinde Ebu Cafer el-Mansur öldürmüştür. Harre halkı İbn-i Reşas, İbn ve diğerlerine gelince taraflarıyla birlikte yenilgi uğramışlardır. Ne dinin gereğini yerine getirebilmişler ne de dünyaları kalmıştır. Allah Teala ne dini ne de dünyayı ıslah etmeyen bir şeyi emretmez. Bunu yapanlar Allah'ın takva sahibi dostlarından ve cennetliklerinden olsa dahi Ali, Ayşe, Talha, Zübeyr ve diğerlerinden Allah hepsinden razı olsun bunlardan daha üstün olamazlar. Bununla beraber bunların yaptıkları savaşlar övgüye değer şeyler değildir. Yani bu cennette müjde kimselerin, yani sahabelerin yaptıkları savaşlar bile övgüye değer şeyler değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında sakındırdığı şeylerdir. Evet, bu kimseler Allah kanında en değerli kimselerdir ve niyetleri başkalarından daha güzeldi. Buna rağmen Allah Resulü onları kınamıştı. Her halkı da böyledir. Onların arasında da ilim, din ve ahlak sahibi insanlar vardı. İbn-i taraftarları arasında da ilim ve din ehli kimseler vardı. Allah hepsini bağışlarsın. İbn-i Reşas fitnesi zamanında Eşşabi'ye, ''Neredeydin ey amir?'' denilince şöyle cevap vermiştir. ''Şairin dediği yerdeydim. Kurt uludu ve olduğunda kurtla ünsiyet ettim. İnsan sesi neredeyse beni uçuracaktı. Bize fitne etti, isabet etti ve takva sahibi iyi kimselerden de olamadık. Kuvvetli günahkarlardan da olamadık.'' Yine İbn Teymiye şöyle demiştir. Hasan el Basri şöyle derdi. Haccaç Allah'ın bir azabıdır. Allah'ın azabını ellerinizle uzaklaştıramazsınız. Lakin zilletle boyun eğerek yalvarmalısınız. Muhakkak ki Allah şöyle buyurmuştur. Bu sebeple onları azabıyla yakaladık. Fakat onlar yine de Rablerine boyun eğmemişler ve yalvarmamışlardır. Müminun suresi 76. ayet. Abdullah bin Ömer, Said bin el Müseyyep, Ali bin Hasan ve diğerlerinin Harri olayında Yezide karşı ayaklanmaktan yasaklamaları örneğinde olduğu gibi, Müslümanların faziletleri fitnede ayaklanmaktan yasaklıyorlardı. Yine Hasan el Basri, Mücahit ve başkaları da i̇bn fitnesinde ayaklanmaktan yasaklamışlardı. Bu yüzden Ehl-i Sünnet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olan sayı hadislerden dolayı fitnede savaşılmamasını kararlaştırmış, akidelerinde yani akideye dair eserlerinde bu hususu zikreder olmuşlardır. Yöneticilerin zulmüne karşı sabretmeyi ve savaşı terk etmeyi emretmişlerdir. İlim ve din ehlinden birçok kimse fitnede savaşmış olsalar da durum böyledir. Evet. Bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yöneticilerin zulmüne sabretme ve onlara karşı savaş ve ayaklanmayı terk etme emrini açıklamaktadır. Çünkü kulların dünya ve ahiret işlerinin iyiliği için uygun olan budur. Kasten veya hata ile buna muhalefet eden bunu yapmakla iyiliği elde edemez. Bilakis kötülük ortaya çıkar. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, radıyallahu radiyallahu anh'ı, Şüphesiz bu oğlum efendidir. Allah bunun vesilesiyle Müslümanlardan iki büyük grubu barıştıracaktır sözüyle övmüştür. Fitnede savaşan, idarecilere karşı ayaklanan, İtaatten, el çeken ve cemaatten ayrılan hiç kimseyi ise övmemiştir. İbn-i Teymiye'nin fitnede savaşan hiç kimse övülmemiştir sözünü iyi düşünün. O zaman ayaklanmanın fitne kapısını açacağını anlarsın ve bu konuda heyecana kapılanlardan olmazsın. Hatta idareci zulmeden birisi ve en kötü günahkarlardan biri dahi olsa böyledir. Zira ona karşı ayaklanmaman, ayaklanman genellikle daha büyük kötülük getirir. Fethülbari'de İbn-i Battal'ın şöyle dediği zikredilir. Bu hadiste yine yöneticiye karşı zalim de olsa ayaklanmanın terk edilmesi gerektiğine delil vardır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyli radıyallahu anh bunların ve babalarının isimlerini bildirmiştir. Ümmetinin helakinin bunların eliyle olacağını haber verdiği halde onlara karşı ayaklanmayı emretmemiştir. Çünkü ayaklanmak daha fazla helak edici ve onların itaatini kökten yok edicidir. İki kötülükten hafif olanı ve iki işten kolay olanı tercih edilmiştir. Bu bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu ve sahabelerinin Allah onlardan razı olsun menhecini göstermektedir. Burada Müslümanları yöneticilerin haber ve durumlarını araştırmakla meşgul etmek ve büyüklerle küçüklerin, erkeklerle kadınların, iyilerle kötülerin diline dolayıncaya kadar halk arasında bunları yaymak söz konusu değildir. Aksi halde neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin helakinin ellerinde bulunduğu bu gençlerin halini bütün sahiplerine bildirmedi. Halbuki namaz ve zekat gibi buna benzer konuları bildirmiştir. Şayet bunları halk arasında meşhur edip yaymak doğru bir yol olsaydı Ebu Hürer radıyallahu anh bunu neden insanlara yaymadı? Şüphesiz bütün bunlar savaşlara sebep olan fitnelerin kapılarını kapatan selefin fıkhını, anlayışını göstermektedir. Ebu Hirey Radiyalan, ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan iki kap dolusu ilim aldım, birisini size açıkladım, diğerini açıklarsam boynumu kesersiniz diyor. İşte bu diğer açıklamadığı kısmın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fitnelere dair, Emevilerin yönetimlerine dair verdiği haberler olduğunu gösteren daha başka rivayetler var. Nitekim Ebu Hirey Radiyalan, Ya Rab bana 60 senesini gösterme. Diyordu. Ve o seneye varmadan da vefat etmiştir. O yılda e, Mervan gibiler başa geçmiş, 61 senesinde de Kerbela olayı meydana gelmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yöneticileri, babalarının adlarını herkese bildirmedi sabilerinden, Belli kişilere bildirdi ve bunu sır tutmasını. Emrediyor ki, Allah, Ebu Reyr Radyalanta herkese anlatmıyor. Yani halk arasında işte yönetici şöyle zalim, şöyle şurada kötülüğü yaptı, şurada şu dolandırıcılığı yaptı diyerek kaleyana getireceği işleri de e, bu konularda dikkat etmek gerekir. Yani onların e, fitnelerine, zulümlerine karşı sabretmek emrediliyor. Güzel nasihat ve sabırla birlikte e, bu münkerlere de karşı çıkmak. Yani ayaklanmak suretiyle değil de e, insanları Allah'a karşı doğru, sahip bir akideye yönlendirmek, e, sünnete uygun, ittibaya uygun, salih amellere yönlendirmekle buna devam etmek gerekir. Bu konu devam edecek inşallah bir sonraki derste. Bugünlük bırakalım. Subhanakallahüme ve bihamdik <Sessizlik> ve eşhadü en la ilahe illan tebateke la şerikelek ve